Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zaman ve sebep anlatan zarf fiillerinden ınca eki. Hınca zarf fiili iki cümleyi birbirine bağlar ve cümle içinde zaman ve sebep anlamını içerir. Kış yaklaşınca göçmen kuşlar sıcak ülkelere gider. Ankara'ya giderken araba arıza yapınca Bolu Dağı'nda kaldık. Savaş başlayınca her şey kara borsaya düştü. Sen gelmeyince tiyatroya gitmekten vazgeçtik. Şimdi okuyacağımız diyalogdaki ınca zarf fiil eklerinin kullanımına dikkat edelim. Melda, salı günü bostancıdaydım. Sana çok benzeyen bir kız gördüm. Yaklaşınca senin olmadığını anladım. Ama bu benzerlik bende tuhaf bir his uyandırdı. Neden? İnsan insana benzer derler. Belki de dünyadaki diğer ikizimi görmüşsündür. Aa, Melda, senin ikizin mi var? Hayır canım, dünyada her insanın bir ikizi vardır derler ya. Ona bağlı olarak kullandım o sözcüğü. Aslında düşününce öyle olabiliyor diyor insan. Belki de gerçekten herkesin bir ikizi vardır. Bence bunun üzerinde çok durmamak lazım. Öylesine bir inanış işte. Ama bir insan bir şeye inanınca onun doğruluğunu kanıtlamak çok zor olmuyor. Ben bunu tecrübeyle belirledim. Haklısın. Bu söylediğin her durum için geçerlidir. Geçenlerde annemler bize gelince sohbet bölünmesin diye televizyonu kapattım. Televizyonu gece boyunca hiç açmadık ama bizim keyfimize diyecek yoktu. Benim de kuzenim makine mühendisi. Geçenlerde bir uçak firmasına iş başvurusunda bulunmuştu. Eve gelince durum nedir diye sorduk. O çok umutsuz bir şekilde o kadar çok başvuru vardı ki beni kabul etmeleri mucize olur dedi. O böyle umutsuz konuşunca ben de çok üzüldüm. Her şey inanmakla olur. Asla umudunu kırma dedim. Dün işten sonra eve gidince onun gülen gözleri içimi ısıttı. Başvurusu kabul edilmiş. Bugün mülakatı alacaklarmış. İnşallah kabul edilir. İnşallah. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz Sevin. Görüşürüz Melda. Şimdi de diyalogdaki ancak zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrarlayalım. Sana çok benzeyen bir kız gördüm. Yaklaşınca senin olmadığını anladım. Bir insan bir şeye inanınca onun doğruluğunu kanıtlamak çok zor olmuyor. Geçenlerde annemler bize gelince sohbet bölünmesin diye televizyonu kapattım. Televizyon gece boyunca hiç açılmadı. Eve gelince durum nedir diye sorduk. O böyle umutsuz konuşunca ben de çok üzüldüm. Dün işten sonra eve gidince... Onun gülen gözleri içimi ısıttı. Şimdi de okuyacağımız metindeki ınca zarf fiil eklerinin kullanımına dikkat edelim. Canım Annem Annesinin ölümünden sonra işten eve ilk dönüşüydü. Akşam yorgun argın eve dönünce ilk işi annesinin elini, yüzünü öpüp onunla biraz ilgilenmekti. Aradan bir ay geçmişti ve evdeki herkes kendi evine dönmüştü. Kenan kapının önüne gelince içeri giremedi. Anahtarı kapının deliğine sokmuş, bir eli anahtarda öylece bekliyordu. Annesinin hayali gözlerinin önüne gelince dayanamadı, gözlerinden damlalar... Teker teker düşmeye başladı. Artık annem yok, onsuz bir hayat yaşayacağım diye düşündü. Kapıyı açınca tam karşıdaki kırmızı koltuğun üzerinde annesinin seccadesini gördü. Onu oraya kim koymuştu ki? Neden koymuşlardı bana annemi hatırlatacağını bile bile dedi kendi kendine. Sonra kafasını çevirince mutfağın dolaplarına ilişti gözleri. Annesinin göz nuruyla işleyip ütülediği örtülere baktı, baktı. ''Bana her şey onu hatırlatacak zaten. Neden insanları suçluyorum ki?'' diye devam etti. Dudaklarında annesinin elinin, yüzünün yumuşaklığını hissetti birden. Göz yaşlarını silecek bir mendil arayınca annesinin eşarbını fark etti. Hemen aldı eline ''Kokladı, kokladı ve mis gibi annem kokuyor.'' dedi. Eşarbı kollarıyla sıkıca sarıp her akşam yemekten sonra... Annesi sofrayı toplarken onun uzanıp dinlendiği koltuğa uzandı. Gözlerini kapatınca hep karşısında annesinin siluetini görüyordu. Hemen açtı gözlerini tekrar. Belki ölmemiştir annem, belki ben bir kabus görüyorumdur diye düşündü. Ev çok soğuktu ve hayat ona çok acımasız gelmişti. Kucağında eşarpla doğrulunca, Bu yaşamın bir kanunu, bugün o, yarın ben gideceğim. Hem annem oradan bana dua ediyordur diye düşündü. Kafasını topladı, gözyaşlarını sildi, annesinin eşarbını hızlıca öptükten sonra ayağa kalktı. Hemen sobayı yaktı, doldurduğu çaydanlığı sobanın üzerine koyunca çıkan cızırtıyla tekrar gözlerinin önüne annesi geldi. Annesi, oğlu uyurken sobanın üstüne koyduğu çaydanlığın dibindeki su tanecikleri ses çıkarmasın diye mutfakta çaydanlığı iyice kurulardı. ''Beni ne kadar da çok severmiş annem, rahat olmamı ne kadar çok istermiş.'' ''İnşallah orada istediğin yerde olursun'' dedi kendi kendine. Şimdi de okuduğumuz metinde geçen ıncazar fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrarlayalım. Akşam yorgun argın eve dönünce ilk kişi annesinin elini yüzünü öpüp onunla biraz ilgilenmekti. Kenan kapının önüne gelince içeri giremedi. Annesinin hayali gözlerinin önüne gelince dayanamadı. Kapıyı açınca tam karşıdaki kırmızı koltuğun üzerinde annesinin seccadesini gördü. Kafasını çevirince mutfağın dolaplarına ilişti gözleri. Göz yaşlarını silecek bir mendil arayınca annesinin eşarbını fark etti. Gözlerini kapatınca hep karşısında annesinin silüetini görüyordu. Doldurduğu çaydanlığı sobanın üzerine koyunca çıkan cızırtıyla tekrar gözlerinin önüne annesi geldi. Bugünkü konumuz zaman ve sebep anlatan zarf fiillerinden biri olan ınca ekiydi. ınca zarf fiili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 Türkçe öğreniyorum.